ve en hayırlı hidayet hidayet-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve en kötü ameller muhdesatları ve her muhdesat bid'at ve Kıymetli kardeşler, bizler ez Rabbimizin kelamı olan insanlara hidayet rehberi olarak indirdiği, şifa olarak ve rahmet olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'in Cin suresinin tefsirine ulaştık. Cin e, suresi içinde zikri geçtiği üzere, isiminden anlaşıldığı üzere, cinlerden bahsetmekte. Bu e, surenin iniş sebebi ise şu şekilde: İmam Bukhari'nin ve İmam Mustimin İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet ettiği bir hadiste. Diyor ki i̇bn Abbas radiyallahu anhuma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Ukaz Panayırı'na yönelerek ile birlikte yola çıktı. Tabi şeytanlar da biliyorsunuz cinler, şeytanlar gökten haber çalmaya çalışıyorlar. Kulak hırsızlığı yapıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinden önce yani bu çok sıklıkla yapılan yaptıkları bir şey. Olay. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiyin gelmesiyle birlikte göğün durumu değişiyor. Vahyin korunması adına. Şeytanlarla, cinlerle bu gökten haber çalma olayı arasına bir kesinti uğruyor. Şeytanlar da şaşırıyorlar tabii. Yani şimdi tabii şeytanlar da niye gökten haber çalıyorlar? Kulak hırsızlığı yapıyorlar. Yerdeki kendi yeryüzünde yürüyen iki ayaklı şeytanlara haber ulaştırıyorlar. Yeryüzündeki de onun üzerine bir sürü yalan katarak insanlara ne yapıyor? Saptırıyor. Yani bugün de aynı şey devam etmekte. Aynı şey sıkıntı devam etmekte. Ve kıyamete kadar da devam edecek. Onun için bizim dinimiz kâhinlere, büyücülere, değil mi? Arraflara gitmeyi, onlara bir şey sormayı kesinlikle yasaklamıştır. Kayıptan haber verdiğini iddia eden insanların deccal olduğunu ilim beyan ediyor. Bunlar yalancıdırlar, kez kezzaptırlar. Tabii bunlar ne yapıyorlar? Şeytanlardan bir haber alıyorlar. Onun üzerine yüzlerce, 99 tane yalan katarak insanlara bunu pazarlıyorlar. Tabi insanlar onun o doğru söylediğine bakıyor. Bir tane olan doğru var ya böyle doğruya yakın olan söylediği söz. Ona bakıyorlar. Ve bu adam ne de bildi, nasıl anladı diyerek peşine takılıyorlar. Bir de bakıyorsunuz ki belli bir süre sonra var öyle İstanbul'da geçen birisinden duydum. Adam evine numaratör koymuş artık. Muskacı adam, büyücü adam. Millet numaratör alıp bekliyor sırasını. içeri öyle giriyor. İşte bu şeytanların gökten haber çalma olayı kulak hırsızlığı yapma olayı nebi aleyhisselam'a vahyin inmesiyle ne yapıyor? Yani ki kısılıyor. Şeytanlar diyorlar ki ne oldu? Neden artık şey yapamıyoruz? Haber alamıyoruz. Ee, diyorlar. Dolaşıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Yer yüzünü geziyorlar, dolaşıyorlar rivayette geldi üzere. bu mesarikel ardı fanzuru ma ma Bu çok büyük bir lağne. Şu doğuyu batıyı bir dolaşın, hızlı bir şekilde gidin gelin. Olan Olay nedir? Niye biz haber alamıyoruz diye birbirlerine emirde bulunuyorlar. Ardından dolaşıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına uğrayan bir grup geliyor. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem de ashabıyla birlikte sabah namazında. Sabah namazını kılıyor. Allah Resulü'nün namazdaki kıraatını, Kur'an okumasını duyunca diyorlar ki, işte bu. Yani bizim haber yaşımızın gökten haber işimizin şeyi, sebebi budur diyorlar. Sonra kendi kavimlerine, şeytanlar, cinler, kendi cinler topluluklarına dönüp diyorlar ki, inna semina kur'anen acaba. Diyorlar biz acayip bir ne duyduk? İşittik, dinledik. Kur'an. Okunan bir Kur'an işittik. Duyduk. Yehdi iler rüşdi. Ve bu Kur'an'ın rüşte doğruya hidayete çağırdığını gördük. Fe amennâ bihi. Bizler de diyorlar ne yaptık? İman ettik. Yani cinler gelip dinleyip ne yapıyorlar? İman ediyorlar. Ve len nüşrike ahada Asla diyorlar artık Rabbimize ne yapmayız biz? Şirk. Koşmayız. Asla Rabbimize şirk eee diyorlar. Ve bunun üzerine Allahu Teala şu ayet kerimesini indiriyor. Kul'deki uhiye ileyye. Mana vahyolundu ki Peygamberimiz Allahu Teala şu ayeti indiriyor. Peki, bana vahyolundu ki ennehustema neferun min el cin. Cinlerden bir grup, cinlerden bir topluluk ne yaptılar? Kur'an'ı dinlediler. Feqalu ne dediler ki? İnne semi'na Kur'an'ın acaba. Bizler acayip ilginç değişik bir kelam. Kur'an dinledik. İşte bu surenin e, iniş sebebi, nuzul sebebi bu. Buradan da görüldüğü üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, kıraatını dinleyen cinlerin e, iman etmesi var. Çünkü bu kitap ve bu Resul sadece insanlara değil, aynı zamanda kime de geldi? Cinlere de geldi. Onlar da bu kitabı okuyup amel etmekle, iman etmekle, bu Nebi'ye iman edip ittiba etmekle mükellefler. Ee, surenin ilk ayetinde قُلْ اُوْهِ اِلَيَّ اَنَّهُ سَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبَ De ki, bana cinlerden bir topluluk, topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahidildi. edildi. Ne dediler? Şüphesiz biz doğruya ileten e, bir kelam dinledik. Yehdi ilerruşdi. Ve tabi ayetin devamında başında diyor ki Kur'an'ın acaba. Yani insanı hayrete düşüren, işte kişiyi hayrete düşüren bir söz dinledik. Demek ki Yüce Rabbimizin kelamı öyle bir kelam ki cinler bile bunu duyunca ne yapıyorlar? Yani hayretlerini, taaccuplarını saklayamıyorlar, gizleyemiyorlar. Tabi artık bugün Müslümanlar öyle bir hale geldiler ki cinlerin, hatta Mekkeli müşriklerin dahi dinleyip tesir aldıkları, Allah'ın kelamından tesir almaz hale geldiler. Yani Mekkeli müşrikler bile böyle bazen ne yapıyorlardı? Kendilerini tutamayıp Allah Resulü'nün okuduğu Kur'an-ı Kerim dinlemeye gidiyorlardı. Çünkü yani aciz bırakan bir kelam. İnsanın kalbinin yerinden sökecek bir kelam. Ölümü hatırlatan, mahşeri hatırlatan onlara Sonradan, öldükten sonra dirilmeyi hatırlatan, bunu inkar eden topluluğa bu okunuyor ve bunlar ne yapıyorlar? Etkileniyorlar. Allah-u Teala'nın dediği gibi iman edenlerin ne olur? Tüyleri, delileri diken diken olur. Ya. Yani Allah'ın kelamından biz böyle etkilenmiyorsak o zaman sorun nasırlaşan bizim kalplerimizde. Tabi etkilenmek için önce onu düzgün okumayı bilmek, ardından onu anlamak, onu amel etmek gerekiyor. Efele tedebberunel Kur'an am ala kulub in Onlar Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Okuyup tefekkür etmezler mi? Düşünmezler mi? Yoksa onların kalplerinde mühür mü var diyor Allahu Teala? Demek ki arkadaşlar yüce Rabbimizin kelamına Kur'an-ı Kerim'e bizler gereğinden fazla önem vermemiz gerekiyor. Hem tilavet olarak, hem anlama olarak, hem de amel etme olarak. Yani şimdi burada kardeşlerimiz Arapça öğreniyor ya, muhakkak onların niyetlerinde biz bu yüce Rabbimizin kelamını, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kelamını tefsir eden hadislerini ve ilim ehlinin tefsir eden sözlerini okuyup anlamak için öğreniyoruz niyetinde olurlarsa, çok büyük bir amel üzerinden ibadet. Ama ben buraya Arapçaya geleyim, dükkanıma gelen müşteriyle diyaloğa girelim, ticaretim daha iyi olur derse, sadece dünyalık karşılığını alır. Hem onun için hem onun için de gelebilir. Yani niyet çok önemli. Müminin niyeti ona öyle ameller, öyle e ecirler, sevaplar yazdırıyor ki yani bundan gafil olmamak lazım. Evet. Cinler diyorlar ki iler Yani bu kitap insanları ne yapıyor? Hidayete, doğruya iletiyor. Hem dünyalarında hem ahiretlerinde. Sadece dini meselelerde hidayet değil. Dünyevi meselelerde de bu kitap ne yapmaktadır? İrşad etmektedir. Doğruyu göstermektedir. Önemli olan ondan ne almak? Öğüt almak, ders almak. Helmun müddekir. Ve lekad esernel Kur'an el-Zikir. <gülüyor> Kur'an'ı okumak, anlamak ve ondan öğüt almak için kolaylaştırdık. Onu okuyan, anlayan, öğüt alan var mı? Diyor ya Allah-u Teala. İşte buradaki cinler de diyor ki, bu kitap ne yapıyor? Doğruya, hakka, hidayete yöneltiyor hem dünyaları için hem de e, ahiretleri için. Faemin <gülüyor> Nabihi bizler de diyor hemen ne yaptık bu kitaba iman ettik. Vallen Nushike bir Rabbine ahade. Hiçbir şeyi Rabbimizi artık ne koşmayız ortak e, koşmayız. Tabi surenin devamında gelecek. Allahu Teala diyor ve enne o kane ricalun min al-insiye uzduna bir ricalun min al ee, i̇nsanlardan bir topluluk ne yapıyorlardı? Cinlere sığınıyorlardı. İnsanlardan bir topluluk cinlere sığınıyordu. Ayet surenin devamında geliyor. Ee, cinler ne yapmaktaydılar? İnsanları korkutarak kendilerine sığındırmakta. Ve Allahu u Teala'ya da bu şekilde insanları kendileriyle ortak koşmaya teşvik etmektelerdi. Burada da diyorlar ki <gülüyor> Rabbimiz artık hiçbir şey şey koşmayacağız. Yani koşmayacağız ve koşmaya da ne yapmayacağız? Artık vesile olmayacağız. Yani Çünkü şirk günahların en çirkini, günahların en büyüğü. Kulun başına gelebilecek en büyük musibet, en büyük bela, en büyük dert ve sıkıntı. O da nedir? Şirktir. Bunlar da cinler de Kur'an-ı Kerim'i dinleyince hemen İlk olarak anladıkları şey, bizler diyor Rabbimiz asla yapmayacağız, şirk koşmayacağız. Yani gökten haber çalan, insanları dalalete çağıran bu e, mahlukatın, bu yaratıkların ilk kaçınmaları gereken günahın ne olduğunu anlamaları bize şunu gösteriyor ki yani Kur'an'ın davet ettiği ve Kur'an'ın yasakladığı müminlerin de ondan alması gereken ilk mesaj nedir? Şirkten uzak durmak, şirkten kaçırmak şirkten kaçınmak. Onun için cinler diyorlar ki: "Vel en bir Rabbine rabbina Asla Rabbimize bir kimseyi ne yapmayacağız? Şirk koşmayacağız. Ve enhu taala ceddu Rabbine. Rabbimizin cedd yani azamet. Rabbimizin azameti ne büyüktür. Tabii cinler gayb alemi olduğu için bizler için allah Teala'nın onlara vermiş olduğu bazı imkanlar var. Ee, allah Teala'nın azametini e, görüyorlar. allah Teala'nın azametini hissediyorlar. Ve diyorlar ki, Rabbimizin azameti, e, şanı e, ne yücedir, ne büyüktür. مَتَّقَذَ صَاحِبَةً وَلَا da O bir dost, bir eş, bir hanım edinmemiştir. ولا, وَلَا de Onun bir çocuğu da yoktur. Yani allah Teala as-samed. Ne demek as-samed? İçi bir, yani şöyle diyelim, birçok tefsiri var, samedin. Ancak manaların toplandığı mana hiç kimsenin ondan mustağıni olamayacağı, herkesin ona muhtaç olduğu ama onun hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı demek. Yani Allah-u Teala'nın ne eşe, ne çocuğa, ne yardımcılara, ne, ne aracılara ihtiyacı var. İşte bugün insanlar Allah-u Teala'ya ulaşılabilmek için yardımcılara ihtiyaç olduğunu ileri sürüyorlar. Ve bunu ileri sürerken de bazı benzetmelerde bulunuyorlar. Bazen söylüyoruz burada. Kimi zaman örnek vererek elektrik e, trafosunu getiriyorlar. Kimi zaman Cumhurbaşkanı'nın sekreteri diyorlar. Yardımcıları diyorlar. Başbakanın bakanları diyorlar. Ve bu şekilde Allahu Teala'ya yardımcıları layık ve yaraşır görüyorlar halbuki halbuki Allahu Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim ve onun vahyi bize inerken evet Cebrail ile bir vasıta ile iniyor, aracı ile iniyor. Çünkü bizler beşer olarak yüce Rabbimizin kelamının kelamını alacak konumda değiliz. Ondan gelen vahyi direkt bize indirilecek ve bizim de onu direkt alacak bir gücümüz kuvvetimiz yok. Çünkü Allahu Teala'nın kelamı çok büyük. Yani kendisi çok büyük olduğu gibi onun sıfatları da çok büyük, kelamı da çok büyük. Bunun için Allahu Teala aciz olan bizlere bu kelamını melek vasıtasıyla ve nebisi vasıtasıyla indiriyor. Ve bu melekler bu e, peygamberler bu vahyi alırken yani bu vahyin ağırlığının altında eziliyorlar. Allah-u Teala bir hüküm verdiği zaman bir ses duyuluyor. O ses hadislerde geldiği üzere mermerin üzerinde sürülen zincirin sesine benziyor. Bütün melekler ne yapıyorlar? Bayılıyorlar. İlk uyanan kim oluyor? Cibriz oluyor. Yani Allah'ın kelamı ağır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem terliyor. Değil mi? Deve üzerinde oturduğu deve çökecek gibi oluyor. Bu çünkü Cibril'in, Nebi'in sallallahu aleyhi ve ve biz insanların acizliğinden kaynaklanıyor. Yani bütün noksanlıklardan münezzeh olan, Yüce Rabbimizin kelamı indiği zaman ne oluyor? allah Teala Cebrail'i indiriyor. Cebrail, Nebi aleyhissalatu vesselam'a e getiriyor. O da insanlara tebliğ ediyor, beyan ediyor, açıklıyor. Ancak bizim kelamımız, bizler kendimiz aciz olduğumuz için, Bizden Allah'a yükselen, allah Teala'ya giden şeylerde, allah Teala'nın bunları alma, kabul etme, icabet etme konusunda aracıya ihtiyacı yok. Çünkü zayıftan neye gidiyor? En güçlü olana, en büyük olana, en mükemmel olana gidiyor. Ondan gelen vahi biz arız olduğumuz için Cebrail'le ve Nebi'yle geliyor. Ama bizden giden dua, yardım isteği, medet. Bunların hepsi bizim gibi aciz kullardan mükemmel olan, tam olan, noksansız olan, subhan olan Allah'a gittiği için Allahu Teala'nın bunları almada, bunları kabul etmede, bunları işitmede bir araca ihtiyacı asla yok. Olsaydı onun hakkında bu ne olurdu? Noksanlık ve acizlik olurdu. Bugün bir cumhurbaşkanının neden bir sürü yardımcısı, danışmanı olur? Çünkü aynı anda Ülkenin, memleketin aynı coğrafyası içinde bulunan bütün illerindeki sıkıntıları, dertleri, talepleri ne yapamaz? Kabul edemez, alamaz, dinleyemez. Muhakkak ne olması lazım? Bir süzgeç, bir aracılar komitesi kurması lazım. Önce ona gelecek, sonra ne olacak? O değerlendirecek, sonra ilgili hüküm verecek. Çünkü aciz. Aynı anda hepsini alamaz. Eve gelen elektriği Elektriğiyle çalışan, eve gelen elektrikle çalışan, trafadan gelen elektrikle çalışan veyahut da kebandan, barajdan gelen elektrikle çalışan aletler zayıf aletler, güçsüz aletler. Değil mi? Çünkü nereden geliyor? Barajdan geliyor. Onu direkt eve verirsen ne olur? Yanar. Çünkü evdeki cihazla barajdan çıkan elektriğin gücü kuvveti ne değil? Denk değil. Onun için gelen elektriğin olması lazım mahalledeki eee trafoya gelip trafodan eve geçene kadar düşürülmesi lazım. Çünkü cihaz zayıf. Ancak bizden Allahu Teala'ya gidecek olan niyazlar, seslenişler, dualar, yardımlar, yardım talepleri yani bunlar Allahu Teala'ya ağır gelmez hiçbir zaman. Allahu Teala kıyamet gününde sayısını yalnızca kendisinin bildiği kadar çok insanı bütün mahlukatı, cinleri ne yapacak? Hesaba çekecek. Herkese tek tek tercümansızca konuşacak arada, tercüman olmadan konuşacak Allah'a. Ve o asraul hasibin ve hesap görenlerin en hızlısı olacak. Çünkü Allah-u Teala her şeye kadir. Şimdi nasıl olur da biz böyle bir meselede olayı ne yapıyoruz? Tersten algılıyoruz, tersten değerlendiriyoruz. Şeyhülislam İtemiye rahimehullah dediği gibi yani diyor ki iki türlü vasıta vardır. Birisinin inkarı küfürdür, birisinin ispatı küfürdür. İki türlü vasıta var. Birinin inkarı küfür, birinin ispatı küfür. İnkarı küfür olan vasıta Cibril, nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İspatı küfür olan vasıta Allahu Teala'nın duaları kabul etmesi için, ibadetleri kabul etmesi için vasıtalarla Allah'a ulaşılabileceğini ispat edilen vasıta. Bu da nedir? Küfürdür. Niye küfürdür? Çünkü sen Allah-u Teala'ya ne yaptın? Eksiklik isnadında bulundun. Velev ki bunu velev ki Allah-u Teala'yı yüceltmek niyetinde olarak yapmış olsan bile. Senin dilin, lisanın böyle söylemiyor ama hal, lisan halin, tavrın ne anlatıyor? Allah-u Teala'nın aracılara ihtiyacı var. Anlatıyor. Onun için işte şirk en büyük günah ve şirkin en çok meydana geldiği yaşandığı durum da bu. O da aracılar ile salih kimselerin vasıtasıyla neye ulaşmaya çalışmak? Allahu Teala Teala'ya ibadet etmeye çalışmak. Böyle olunca da e, ne oluyor? E, o araçlar, vasıtalar kendilerine ibadet edilen amaç haline geliyor. İnsanlar artık diyorlar ki başın sıkıştığı zaman kabir ashabından yardım iste. Medet iste, himmet iste, yardım iste. Geçen birisiyle konuşuyoruz yolda gelirken. İzmit taraflar taraflarında bir pişmaniyeceği girdik. Adam bir tarikata mensup bağlı ee, imiş. Tabi nasihat ettik ona biraz. Biraz konuşunca dedi ya bu konularda dedi benim de içim rahat değil. Ee, ben de sıkıntı hissediyorum. Ama hani e, ne yapacağız ki? Nasıl olacak? Ee, tarzı bir şeyler söyledi. Tabii Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gö... İçinde gelmiş olduğu, göndermiş olduğu kavmin de aynı e, hastalığın, problemin içinde yaşadığını söyleyince, biraz anlatınca. Biz bunları ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz sözlerini ona aktarınca. E, gördüm ki bir kabul var. insanlarda bir davete ne var? ihtiyaç var. O bazı insanlarda tamamen kör tahassülü var. Adam asla anlatmak yapmak istemiyor? E, dinlemek istemiyor. Çünkü adamı öyle e, inandırmışlar ki. E, bu aracıların e, inkarı ortadan kalkması, dinden çıkmak gibi bir algı oluşturmuşlar. Halbuki e, Yüce Rabbimizin de dediği gibi Ud'ûni est lekum. Bana dua edin, ben size <gülüyor> icabet edeyim. Emme yücibul muttarrâ idâ daâhu ve yekşifussu Sıkıştığı zaman, başı dara düştüğü zaman dua ettiğinde duaya icabet eden ve sıkıntıları kaldıran Allah'tan başka kim olabilir ki? Yani bu ayetler bu kadar açık ve netken nasıl olur da insanlar Allah-u Teala'nın aracı ihtiyacı olduğunu, bu manada aracı ihtiyacı olduğunu ne yaparlar söylerler. Demek ki arkadaşlar İbn-i dediği gibi inkarı küfür olan vasıta var, ispatı küfür olan vasıta var. İkisini birbirinden ne yapmak gerekiyor? Ayırt etmek gerekiyor. Şimdi insanlar ne yapıyorlar? İspatı gereken vasıtayla inkarı gereken vasıtayı kıyas ederek insanları Allah'a aracılar edinmeye davet edip çağırıyorlar. Yani Aleykümselam. Burada tamamen bir kargaşa var. Evet. İspat edilmesi gereken ve imanın şartlarından olan vasıtalar var. Bunun yeri ayrı. Bununla hareketle ispatı küfür olan va'sta ne alamayız. İspat edemeyiz. İspatı çünkü onun küfürdür. Allah Teala hakkında onun adına acziyet nispet etmek, izafe etmektir. İşte cinlerde diyorlar ki yani imanın ilk şartı Allah'ın azametini, Allah Teala'nın büyüklüğünü hiçbir şeye muhtaç olmadığınız, samet olduğunu ne yapmak, es-samet olduğunu kabul etmek. Cinler diyorlar ki و انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه onun azameti ne büyüktür Rabbimizin ne eş edinmiştir ne de çocuk edinmiştir. Wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allahi şatata. arasında sefik olanlar, kendini bilmez olanlar Allahu Teala adına ne yaparlardı? Doğru olmayan, haddi aşan sözler Söylerlerdi. Yani bugün de sadece cinler arasında değil, insanlar arasında da var. Allah'ın adına ne yapmak? Hak olmayan sözler söylemek. Az önce söylemiş olduğumuz sözler de bunlardan bir tanesi, bir kısmı. Allahu Teala'nın ancak aracılarla günahları affedeceği, aracılarla duaları kabul edeceği sözü söylemek, tamamen sefih insanın söyleyeceği bir sözdür. Sefi insanın söyleyeceği bir e, sözdür. taqul ظَنَنَّا insu تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُ وَالَى اللّٰهِ كَذ۪يبًا Bizler diyor zannediyorduk ki insanlar ve cinler allah Teala adına yalan söylemez. Bugün insanların birçoğu da böyle zannediyor. Bunun için zaten aldanıyorlar. Yahu diyor adamın bu kadar sakalı var. Etrafında bu kadar adam var. Bu adam diyor, göz göre göre yalan söyler mi? Cinler bunu dile getiriyor. Bizler zannediyorduk ki insanlar ve cinler Allah'a ne yapmaz? Yalan söylemez. Bu hüsnü zan, bu iyi niyet dinde insanları ne yaptı? Aldattı. Hak yoldan çıkardı ve devam ediyor çıkarmaya. Ehli sünnetin bir kaidesi var. Hakikat kişilerle bilinmez. Ne demek? Yani bu adam söylüyorsa bu kesin doğrudur diye bir şey yok ehl-i sünnette. Kişiler hakikatlerle tanınıp bilinirler. Yani hakikati söylüyorsa bu kişi hakikatin değerinden dolayı bu kişinin sözü değerlidir. Yoksa söylediği söz sahibine göre değer kazanmaz. Anlayabildik mi? Yani hakkulâ yoğrafu bir rical. Yani şeytan gelir bir söz söyler Söylediği söz doğrudur ama kendisi nedir? Şeytandır. Hepinizin bildiği meşhur hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zekat mallarına tayin ettiği, bekçi tayin ettiği Ebu Hurayra radiyallahu anh'unun başından geçen olay. Bekçilik yaparken şeytanı yakalaması birkaç defa ve ardından şeytanın Ebu Hurayra'ya radiyallahu anh'uya Akşam yatmadan önce, uyumadan önce ayetel kursi okumasını tavsiye etmesi olayı var. Kıssası var, hadisi var. Diyor ki sabaha kadar Allah katından bir hafız, bir koruyucu seni ne yapar? Evet. Korur. Şimdi sözü söyleyen kim? Şeytan. Söylenen söz? Doğru. Sahi, doğru. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip haber verince Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ebu Hureyre radıyallahu anh olayı anlatınca... Allah Resulü diyor ki Sadaka kebehova kezup, Doğruyu söylemiş. Ama o bir yalancı. Değil mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ya bu şeytandır. Onun sözü de doğru söylemez demedi. Doğruysa, şeytan da söylese doğru değiştirmiyor. Doğru yanlış, doğru, yanlış olmasını. Bunun da tam tersi şöyle. Doğru bir adamın her söylediği de doğru olacak anlamı ...gelmez. Yani doğru bir adamın... E, ...dinine güvendiğin bir adamın... ...tipine güvendiğin bir adamın... ...her zaman doğru sözlü olacağını... ...yahut da şöyle söyleyelim... ...her zaman söylediğinin hak olacağı... ...anlamına gelmez. Hata edebilir. O sebeple... ...yani... ...önce usul çok önemli... ...bu cemaatlerin birçoğu... ...kitleleri birisinin peşine takarken... Ne yapıyor? Bu kaideyi ters çeviriyor. Cinler de diyor ki, bizler öyle zannediyorduk. İnsanlar ve cinler Allah'a ne yapmaz? Yalan söylemez. Bakın bu peşin hüküm ve saflık ve aşırı güven insanları ne yaptı? Ve cinleri ne yaptı? Hak yoldan alıkoydu ve çıkardı ve hala da devam ediyor. Bugün de insanlar birilerinin peşine takılmış gidiyor. Yani bu kişinin kim olduğu, ne olduğu anlayabiliyor. E ne söylediğine bakılmadan, tamam bu söylediyse doğrudur. Ahir zamandayız. Ee, Peşinde takılan insanlardan kimileri var ki kendilerini İslam'a nispet edip mehdi olduğunu söylüyor, peygamber olduğunu söylüyor. Kendine vahiy geldiğini söylüyor. Ve insanlar onun peşinden gitmeye devam ediyorlar. Sebep? Çünkü doğruların, hakların kişilerle bilineceğini zannediyorlar. Adama bir kere güvenmişler. Diyorlar tamam buna güvendik, bu adam ne söylemez? Yalan. Hı -hı. Söylemez. Öyleyse bizler bu adamın müridi olduk. tabası olduk. Bağlısı olduk. Bu adamla birlikte biz cennete gireceğiz. Şimdi usul yanlış, kayda yanlış, kural yanlış olduğu için sonuçta ne oluyor? Yanlış oluyor. Biz diyoruz ki El-Hakku, La-Yorahu Bir-Rical Hak olan, doğru olan şeyler onu, söyleyenlerin, onu söyleyen kişilere göre olmaz? Haklı olmaz, doğru olmaz. Hak olması, doğru olması o sözün Kur'an ve sünnete uygun olmasından kaynaklanır. Yoksa o kişinin söylemesinden dolayı değil. Bunu da çok iyi yapmamız gerekiyor. Bilmemiz e, gerekiyor. Ardından e, insanlardan bir topluluğun e, cinlerden bir topluluğa sığındığını beyan eden ayet var. فإنه كان رجال من الإنس يعوذون bir vadiye indiği zaman Konaklayacakları zaman gece. Tabi cinler insanları korkutuyorlar. İnsanlar da korkunca şöyle derlermiş eski dönemlerde. Ve'udu bi seyyidi hazel vadi min sufha'i kavmihi. Bu vadinin seyyidi efendisi olan, kimse o en büyük, baba şeytan, baba cin, Diyor ki yolcular, konaklayanlar. Bu vadinin efendisine sığınıyoruz. Bu vadide bulunan akılsız, beyinsiz, canlıların, mahlukatın şerrinden. Yani burada sığınma, اعوzu, istiazenin neyi var? Allah'tan başkasına sarf edilmesi var. Ve böylece de diyor ki فَزَادُوهُمْ رَحَقَا Bu kelimenin iki tane tefsiri var fazaduhum İki manasını da verebiliriz. Tefsirde eğer iki mana çelişmiyorsa birbirine, yani bir, bir görüş siyah, bir görüş beyaz demiyorsa o zaman her ikisiyle de ayet ne olabilir? Tefsir edilebilir. Ama birisi siyah diyor, birisi beyaz diyor. Burada muhakkak birisi diğerinden ne olması lazım? Farklı olması lazım, doğru olması lazım. Cinlerden bir insanlardan bir topluluk, insanlara e, e, insanlardan bir topluluk cinlere sığınırdı da böylece fezaadal insul cinne rahaqa yani ay tıgyanan mutekebbra insanlar da bunu yaptıklarından dolayı bunu yaptıkları sebebiyle cinler kibir olarak ve haddi aşma olarak ne yapardı? daha da azgınlaşırdı. Şu ayetin bir tefsiri bu. İnsanlardan bir topluluk cinlere sığınırdı. İnsanların bu davranışı cinleri azgınlaştırdıkça azgınlaştırırdı. Yani Bugün de olduğu gibi. Adamın etrafında cemaat çoğaldıkça kedi gibi, köpek gibi bağıranlar arttıkça, çoğaldıkça, var öyle görüyorsunuzdur. Milleti köpek gibi yatırıp bağırtırıyor adam. Ya Şeyh Efendi. Adamın taşkınlığını, bakın ne hale geliyor, ne azıyor. İşte bu ayetin bir tefsiri bu. İnsanlardan bir topluluk cinlere sığınırlar ve bu sığınmaları onlar hakkında bu sözleri cinlere ne yaptı? Tuğyağına sürükledi, haddi aşmaya sürükledi, taşkınlığa sürükledi. İkinci e, tefsiri ise cinler insanların korkularını arttırmaya devam ettiler. Korkuttular. Korkuttular ki insanlar cinlerden yardım istemeye onlara sığınmaya devam etsinler. Şimdi i̇ki tefsir de hak. İki tefsirin de manası doğru. Bizler bu ayeti iki tefsirle de ne yapabiliriz? Tefsir edebiliriz. Bugün de öyle. Bugün de birçok şeyler e, akımlar İslam'a nispet eden yahut etmeyen akımlar cinleri kullanarak insanları korkutuyorlar, rüyalarına sokuyorlar. Belli başlı korkular salıyorlar ki insanların o kişilerle bağlılıkları tutunmaları ne olsun? Güçlü, Güçlü olsun, artsın. Yani ayetin bu tefsiri de hak. İnşallah önümüzdeki hafta e, yine bu ayetle birlikte başlayacağız. Şimdilik bugündük bu kadar. Subhanakallahumma ve